Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Sevgili genç öğretmenlerim, programa hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bugün ben bu öğretmenlerimin huzurunda ve sizlerle mutluluk konusunda konuşacağım. Daha önce birinci program yapmıştım, bu ikinci programım olacak. Şimdi, sınıfa girdiğiniz zaman, şöyle öğrencilere baktığınızda, Onların yüzünden. Kendi içinize baktığınızda, kendi içinizde bir şeyin farkına varıyorsunuz. Bir duygusal ton var. Hele sanırım ilk böyle okulun açılma zamanında yaz bitmiş, yavaş yavaş ayrı bir heyecanı vardır. Şimdi ben kendi içime bakıyorum. Biraz önce programa başladık. Ayrı bir heyecanı var. Stüdyoya katıldığınız ayrı bir heyecanı var. Söylemek istediğim şu. Biz günlük yaşamda ...nerede olursak olalım... ...mutlaka bir duygusal tonumuz var. Bu duygusal ton... ...hep bizimle beraber... ...düşüncemiz ne olursa olsun... ...davranışımız ne olursa olsun... ...bu duygusal ton... ...sürekli... ...böyle görünmez bir bulut gibi... ...sis gibi, güneş ışığı gibi... ...her ne derseniz deyin... ...bizi takip eder. Ve bunu biz... ...iki gruba ayırabiliriz bu duygusal tonu. Bir tanesi... Olumlu duygular, öbürü olumsuz duygular. Olumsuz dediğim zaman mesela kaygı, gerginlik, huzursuzluk, üzüntü, neşesizlik, karamsarlık bunlar olumsuz duygular. Ama olumlu duygular da var. Böyle neşeli olmak, sevinçli olmak, umutlu olmak, heyecan içerisinde olmak, istekli olmak, şeykli olmak. Ve bütün bunların üstünde mutlu veya mutsuz olmak o tarafa doğru gidiyor. Şimdi biz baktığımız zaman hayat akıp giderken genellikle mutsuz duygulardan kurtulup mutlu bir duruma geçmek isteriz. Herhalde sizin için de bu doğrudur değil mi? Yani e, mutsuzluk arayışı içerisinde değiliz insan olarak. Bu bence bana göre bütün insanların evrensel bir tavrı. Ve arkadaşlar insanlık tarihine baktığımız zaman ve bugün artık biyolojide, psikolojide bunun yeri var. İnsanın evrimleşmesinde en itici güç kişinin, insanoğlunun mutluluk arayışı. Böylelikle kendini mutsuz eden şeyin farkına varıp sorunu çözüp daha mutlu bir ortamı, gerekli bilgiyi keşfediyor, teknolojiyi keşfediyor, beceriyi keşfediyor. Ondan dolayı yavaş yavaş demokrasiye doğru giden, her insanın mutlu olabileceği bir ortama giden bir süreç içerisindeyiz. Mutluluk konuşulduğu zaman yaakla gelen sorular var. Birincisi şu. Efendim acaba ben mutlu muyum? Sizin tuhafınıza gidebilir bu ama hakikaten acaba ben mutlu muyum? Sorulan sorulardan birisi. Daha doğrusu böyle bir sorunun altında değerli izleyenler şöyle bir şey var. Acaba ben mutlu olup olmadığımı anlayabilir miyim? Evren öğretmenim, sen rehberlik uzmanısın. Bir kişi kendisinin mutlu olup olmadığını anlayabilir mi? Genellikle mutlu insanların belirli tepkileri var. Gülümserler, daha pozitif bakarlar, etraflarına neşe saçarlar. O zaman yani böyle insanları gördüğünüzde tamam diyorsunuz mutlu ya da e, en azından çevresindeki insanları mutsuz etmemek için elinden geleni yapıyor. Evet. Türk insanda öyle bir sorumluluk vardır. Hani içinde bazı şeyleri yaşasa da en azından dışarıya yansıtmayayım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu Şimdi değerli izleyenler gerçekten aynen böyle. Biz böyle davranışlarımızla hemen gösteririz. Birisi baktığı zaman gözümüzden, davranışımızdan yüz ifademiz hissedebilir. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Evet. Güvenebilirsiniz, mutlu olup olmadığınızı siz bilebilirsiniz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar bunu gösteriyor ki hakikaten siz mutlu olup olmadığınızı anlayabilecek yaratıklarsınız. Başka bir soru. Acaba mutluluk nedir? Kısaca ben bunu söyleyeyim. <gülüyor> mutluluk iyi hissetme hali ve bunu sürdürmek isteğidir. İyi hissediyorsun ve sürdürmek istiyorsun. Ve böyle dedikten sonra bir soru akla geliyor. Acaba benim mutluluğumun kaynağı benim içimde mi yoksa çevrede mi? Acaba ben mutlu olmak için yeterli her şeye sahip miyim yoksa çevrenin bu konuda büyük bir etkisi var mı? Bunu merak ettik ve sokakta sorduk. Bakalım ne dediler? Sizce bir insanın mutluluğu kendisine mi çevresine mi bağlıdır? Ee, çoğunlukla çevresine daha çok bağlıdır yani. Çevresinde yani bir insan tek başına bir şey değildir yani. Niçin? Yani çevreye mutlaka ihtiyacı vardır. İnsan çevresiyle yaşar, ailesiyle. Öncelikle kendisine bağlı ama çevrenin etkisi de tabii ki çok büyük bunda umut için. Yani e eğer siz bir şeyler için çabalarsanız e mutlu olabilirsiniz. Sizin çabanızın dışında size bağlı olmayan şeylerde de çevre faktörleri devreye giriyor. İlk önce kendisine. Neden? Çünkü insan isterse mutlu olabilir istemezse mutlu olmaz Yani ne kadar Huzursuz bir ortamda da olsun, ne kadar etrafındaki şartlar kötü de olsa isterse mutlu olabilir İlk başta kendisine bağlıdır içine bağlıdır Yani ortama ayak uyduramıyorsa ortamda sana yani se Şartlar Toplumsal şartlar sana el vermiyor sen onlara göre ayak uydurmak zorundasın Yani sana bağlı içine bağlı senin içine bağlı Çevresine bağlıdır Neden Çünkü kendisi bir insan mutlu olamaz çünkü çevrede e, paylaşmadı, paylaşmadıktan sonra mutlu olmanız imkansız. Çevreniz olacak ki mutlu olacaksınız. İkisine de bağlı. İkisi de bence eşit değerde. Sizin ne kadar bir şeyler için yani kendimiz ne kadar çabalarsak çabalalım. Etrafımızdaki yerle bize destek olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Evet. Şimdi... Bunun hemen cevabını vermeden önce ben bilimsel araştırmalardan biraz söz etmek istiyorum. Değerli izleyenler, beş yeni alan, alanlar yeni değil de bakış tarzları yeni, mutlulukla ilgilenmeye başladı. Bunlardan bir tanesi yeni psikoloji. Psikolojide çok önemli değişimler olmaya başladı. Bugün artık olumlu. ...psikoloji dediğimiz... ...pozitif psikoloji dedikleri... ...bir alan gelişti. Martin Seligman... ...özellikle bu... ...alanda çok araştırma... ...yapmaya başladı ve... ...evvelden insanların... ...patolojisini araştıran... ...psikoloji, davranış bozukluğunu araştıran... ...psikoloji bugün... ...mutlu insanın iç dünyasını... ...duygularını, düşünüş tarzını... ...ve yaklaşımını araştırmaya başladı. Bu önemli bir gelişim. İkinci gelişim alanı... Yeni ekonomi. Değer izleyenler, evet yeni bir ekonomi yaklaşımı var. Bakın şimdiye kadar bizim algıladığımız klasik ekonomi anlayışında şöyle bir varsayım vardı. Neydi bu varsayım? Kişinin eğer satın alma gücü artarsa, refah düzeyi artarsa kişinin mutluluğu artar. Arkadaşlar, 1946-1996 arasında 50 yıllık dönemde Batı dünyasında ortalama gelir düzeyi 3 misli artmış. Ama araştırmalar gösteriyor ki mutluluk ölçümlerinde %40 düşüş var. Ve bu çok önemli bir gözlem. Bundan dolayı bugünkü ekonomistler, Artık evvelki klasik anlayışı rahatlıkla salonamıyorlar. Gelirin fazla olması, satın alma gücünün fazla olması kişinin daha mutlu olacağı garantisini vermiyor. O zaman insan mutluluğunu hesaba alan yeni bir ekonomi görüşü, İşin içine girmek durumunda ki bu yeni psikolojinin de bulgularını işin içerisine katmak durumunda. Üçüncü alan, beyin bilimi. Beyin çalışmalarında şunu görüyoruz. Sağ beyin, arkadaşlar, sağ beyin yarım küresi depresyonun, kederin, karamsarlığın merkezi. Sağ beyninizi çok çalıştırsanız, bana vurdun felek, kahrolasın hadisesine giriyorsunuz. Sol beyin enteresan bir şekilde daha mutluluğun merkezi olmuş oluyor. İkisinin de çalışması dengeyi yaratıyor. Fakat şunu görüyorsunuz, bir insanın davranışı, verdiğiniz ölçümlerle beyin şamasını çıkardığınızda, ölçtüğünüzde hiç konuşmadan o kişinin mutlu olup olmadığını ve mutluluk derecesini anlayabiliyorsunuz. Hiç konuşmadan bu insan mutlu, bu insan karamsar diyebiliyorsunuz. Ve bu kişinin söylediğiyle yüzde yüz korelasyon gösteriyor. O bakımdan değerli izleyenler mutlu hissettiğiniz zaman veya mutsuz hissettiğiniz zaman, bir beyinsel gerçeklikten hareket ediyorsunuz. İnanın. Güvenin. Başkasına sormanıza gerek yok. Bu çok önemli. Dördüncü bir yeni alan arkadaşlar yeni sosyoloji. Şimdi sosyal çalışmalarda şöyle bir sorunun peşinde gitmek anlamlı olmaya başladı. Acaba en verimli yaşam stratejisi var mı? Yani ben acaba nasıl bir yaşam içerisinde olmalıyım ki mutluluğumu optimal düzeyde durabiliyim? Mesela anı yaşayan, sorumsuzca davranan bir insan olmak mı beni daha mutlu eder? Yoksa uzun vadeli düşünen, sorumluluk alan bir insan olmak mı daha çok mutlu eder? Bu araştırılmaya başlanmış vaziyette. Ve bir insanın 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl hayatını takip eden araştırmalar şimdi girmeye başlamış durumda. Ve bunların sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Şimdi ben söyleyeyim, sorumluluk alan ve bundan dolayı dürüstçe davranan insanların daha mutlu bir hayat yaşadığını bilimsel olarak anlamış durumdayız. Ve beşinci alan... Yeni felsefe ve bu felsefede üç temel yaklaşımı görebiliyoruz. Bir tanesi şu, yaşam bana istediğimi vermek zorunda. Madem ki yaşıyorum, ey yaşam benim beklentilerime göre düzenli kur, bana istediğimi ver. Böyle bir tavır içerisinde gittiğimiz zaman mı mutlu oluruz? Başka bir tavır şu, ben neyim ki? Yaşam beni hiç hesabı almasa, hiç istediğim hesabı almasa da hakkı var. Onun için öyle bir mutluluk falan beklentisi doğru bir şey değil. Ne verirse kabul et, rızağa göster, kendini bir şey sanma. Bu da bir yaşam felsefesi. Bir başka yaşam felsefesi de, ben ne herkesten daha düşük, ne de herkesten daha yüksek. Ama herkes kadar saygı, değer ve anlamlı bir şekilde bu yaşam düzeninin bir parçasıyım. Ondan dolayı ben herkesten ne az ne çok mutluluğu hak eden birisiyim. Etkileşimlerim içinde bu bilinçle ben yolculuğuma devam edeceğim. Hiç kimsenin hakkını almadan, hiç kimsenin hakkını tecavüz etmeden ama kendi hakkımı da vermeden bir yaşam yolculuğum olacak. İşte bu beş alan bizi bir yeni görüşe götürme durumunda. Mutluluk çalışmasında bu hakikaten son derecede önemli sonuçlar veriyor. Şimdi mutlu olmak için acaba zengin olmak gerekir mi? Bana öyle geliyor ki biz sokakta böyle sorduğumuz zaman çoğu insan abi param yok ki nasıl mutlu olayım tavrı içerisinde olur. Bu hakikaten araştırılmış ve biraz sonra bununla ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarına gireceğim. Fakat burada <gülüyor> sevgili mutlu öğretmenim <gülüyor> ne güzel senin adın mutlu. Ee, hoş geldin önce, hoş geldin. O tamam, açıktır onu teşekkür keyfini. ederim. Sağ olun. Tamam. Böyle adının mutlu olmasından mutlu musun? Evet, öğrencilerim de zaten bana mutlu hocamız, hep teacher planları. Öyle Öğrenciler. mi? Aynı güzel. Peki bu bu ismin bir öyküsü var mı? Halam koymuş ismini. Hala. Evet. ay ne evet. güzel. Çok güzel bir isim koymuş. Onun için böyle sürekli görüyorum. istediğim ki izlenin, evet. izleyenlerimiz de senin ismini görsün. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sizinle bir araştırmayı paylaşacağım. Arkadaşlar bu üniversite öğrencileriyle tekrar edilmiş bir araştırma. Düşünün. Üniversite mezunlarına şu soru soruluyor. İki seçeneğiniz var. A seçeneğe. İş veriliyor size. Ve arkadaşlar bu birinci seçenek bir ülkede iki tane ülke var. A ülkesi, B ülkesi. Paranın efektif değeri, satın alma gücü aynı. Şimdi A ülkesinde iş veriyorlar. Diyorlar ki Orada yıllık gelir 100 bin dolar, sizin kazancınız 150 bin dolar olacak. Birinci seçeneğiniz bu. İkinci seçeneğiniz B ülkesinde, yıllık geliriniz 200 bin dolar olacak. Yalnız oradaki ortalama gelir 250 bin dolar. Şimdi bir düşünün, kendinizi koyun böyle. Arkadaşlar çok enteresan bir şekilde, tutarlı bir şekilde, büyük bir çoğunluk A'yı seçiyor. Yani 150 bin dolar almayı 50 bin dolardan vazgeçiyor. Ve bu tekrar tekrar gözlenmiş vaziyette değişik ortamlarda. Şimdi o zaman diyorsun ki, paranın miktarı mı? yoksa diğerlerine göre ne kadar kazandığın mı? Bu çok önemli bir gözle. Şimdi düşünün. Efendim bir soru. Yaşlılar mı yoksa gençler mi daha mutlu? Ebrucuğum, gençler daha mutlu. Peki İkinci bir şey, güzellik yani güzeller mi daha mutlu, çirkinler mi daha mutlu? Ne dersiniz? Hı? Var mı bir beklentiniz, Kürşat? Yani e, bu soru aslında çok zor bir soru. Yani güzeller e, yani açıkçası hayatta böyle bana göre bir adım daha öndeler ama e, bu ilk etapta. Tamam. O oldu. Şimdi sadece şey sorayım ben. Şimdi zeki ve enerjik dediğimizde, devam ediyorum. Biz zeki ve enerjilerin daha mutlu olmasını böyle bir tahmin ederiz. Doğru mu? Öyle bir tahminimiz vardır. Peki bir şey sorayım burada. Kadınlar mı daha mutlu, erkekler mi? Erkekler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence kadınlar. Kadınlar. Peki iyi oldu. Peki eğitimli ve eğitimsizlerden hangisi daha mutlu? Eğitimsiz. Cehalet mutluluktur. Cehalet mutluluktur. Şimdi arkadaşlar hemen hemen 40 ülkede yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu saymış olduğum 5 faktörün hiçbirisi mutluluğu etkileyen bir faktör değil. Ne kadar enteresan değil mi? Evet. Şimdi o zaman soru şu oluyor. Peki mutluluğu etkileyen ne, değil mi önemli bir soru? Değerli izleyenler bilimsel araştırmaların mutluluğu etkileyen keşfettiği yedi temel taşını aradan sonra sizinle paylaşacağız. Kısa bir aradan sonra birlikte. Değerli izleyenler, bilimsel çalışmaların sonunda mutluluğun temel taşı, yedi temel taşı keşfedilmiş durumda. Bu araştırmalar dediğim gibi bu yeni bilim, yeni yaklaşım içerisinde olmuş durumda. Ben okuduğum kitaplardan işte Martin Seligman'ın olsun, Richard Laird'ın olsun da diğer kitaplardan bu yedi temel etkeni sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bir ülkede değil. Dediğim gibi kırkı aşkın ülkede ve son 30 yılda yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıkan bir şey. Yedi tane temel etken. Bunlardan ilki, sağlıklı iletişim ailede. Aile içi iletişimin sağlıklı olması. Değerli izleyenler, bu yedi temel taş... Önem sırasına göre keşfedilmiş durumda. Onun için ilk söylediğim en ağırlığı olan, en önemli olan faktör olmuş oluyor, etken olmuş oluyor. Şimdi bunun yedisi de gerekli ama önem sırası var. Bunun yedisinin de olması lazım. İlk beş, hemen hemen bütün ülkelerde ilk bir, iki, üç, dört, beş olarak çıkıyor. Altı ve yedi yer değiştirebiliyor. Bazı ülkelerde 6 oluyor, bazı ülkelerde 7 oluyor. Ama ilk beşin sırası bütün ülkelerde, bütün toplumlarda aynı. Ne demek oluyor şimdi bu? Bu şu demek oluyor. Eğer gerçekten yaşamınızda mutluluğu arıyorsanız, evliliğinizi ciddi almanız lazım. Yani iş yaşamınızla aile yaşamınız arasında sizin karar verme durumunuzda aile yaşamınıza rağmen, ailedeki düzeni bozmaya rağmen iş hayatında gelirde avantajlı durumları seçmeniz uzun vadede mutluluğunuzdan fire veriyor. Bunu gösteriyor. Bunu farkında olmak lazım. Bu iş aşılıyor. Evet. Şimdi karı koca ilişkisi Ana baba çocuk ilişkisi. Çekirdek aile, büyük aile ilişkisi. Bütün bunlar ailede iletişimin bir parçası. Ve ben burada karı koca ilişkisi derken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bazı evliliklerde karı koca ilişkisi, karı koca ilişkisi olarak devam ediyor ama hiç İnsan insana iletişim zemin üzerine oturamıyor. Kadın erkek, kadın erkek, kadın erkek. Ama bunun her ikisi de insan. Ondan dolayı benim altını çizmeye çalıştığım şu. Karı koca ilişkisinin temelinde insan insana bir ilişki olması lazım. O zaman mutluluğu yakalayabiliyorsunuz. Ana baba çocuk ilişkisinin temelinde insan insana bir ilişki olması lazım. O zaman iletişimi Gerçekten sağlayabiliyorsunuz. Ve bunu başkası, başka bir şeye rağmen yapmamak lazım. Yani şimdi biz işimizi geliştirelim diyerek kendisini işe vermiş çok insan var benim ülkemde. Ve 15 yıl sonra işi gelişmiş oluyor ama çocuklar da büyümüş oluyor. Ve geriye dönüş yok. Sonra benimle konuşuyor hocam ya hiçbir şeyle işimi kuramıyoruz, bizi dinleyemiyoruz. Yazık olmuş oluyor. Onun için ilk altını çizmek istediğim bu sağlıklı aile yetişimi. Araştırmaların gösterdiği ikinci önemli faktör, etken, temel taş ekonomik güven. Kişinin geleceğe baktığı zaman yeterli miktarda sürekli olarak bir ekonomik gücünün olabilmesi. Değerli izleyenler burada ben paranın miktarından bahsetmiyorum. Kişinin yeterli gördüğü miktar ve sürekliliği çok önemli. Ve bu aslında neden insanlar sosyal devlet anlayışının peşindenin de cevabını vermiş oluyor? Öyle ülkeler var ki hakikaten devlet senin emekliliğini garanti altına almış. Senin sağlığını garanti altına almış. Senin çocuğunun eğitimini garanti altına almış. Ve biliyor musunuz arkadaşlar? Mutluluk ölçümünde bu ülkeler en yüksek düzeyde mutluluk ölçümü veriyorlar. Bunlar en zengin ülkeler değil. Ama en mutlu ülkeler. Ve buradan da görüyorsunuz ki insanoğlunun bir ihtiyacı var. Güven duygusuna ihtiyacı var. Bu serbest piyasa anlayışından farklı bir şey. Biraz biz bilinci dediğimiz devletin adil bir şekilde gelir dağılımına müdahale etmesi ve vatandaşının geleceğini koruma altına alması demek oluyor. Yeni psikoloji, yeni ekonomi bunu gösteriyor. Arkadaşlar bir, üçüncü faktör temel taşlardan. Üçüncü faktör kişinin işini Anlamlı bulması. Bu çok önemli. Çalıştığı işi anlamlı buluyor mu? Ve verdiği emeğin karşılığını aldığını hissediyor mu? Üçüncü evrensel faktör. Çalıştığı işi anlamlı buluyor mu? Ve verdiği emeğin karşılığını aldığını hissediyor mu? Son derece bunu böyle bilince ben niye kazanmış oluyorum? Diyorum ki ey anneler babalar lütfen burada çok önemli bir şey söylemiş oluyorum size. Çocuğunuzun meslek seçiminde onları yönlendirirken onun için anlamlı olan bir mesleğe yönlendirmeniz çok önemli. Evet bir ikinci Önemli nokta, şirketi seçerken, mesleğinizi seçtiniz, şirketi seçerken bence önemli bir şekilde o şirket sizin değerinizi biliyor mu ve size anlamlı gelecek işi veriyor mu? Ve yöneticiler için söylüyorum, bir kişiye proje verirken o projenin içindeki insana o proje anlamlı geliyor mu? Bunlara dikkat etmek lazım. O nedenle, son derecede önemli ipuçları vermiş oluyor. Şimdi, değerli izleyenler, bilimsel çalışmanın çok önemli bir temel anlayışı var. Nedir o temel anlayış? Şudur, bilimsel çalışma varsayımdan hareket ederek insanlar böyle mutlu olur demez. Bilimsel çalışma Verilere dayanarak, olgulara dayanarak insanların nasıl mutlu olduğunu keşfeder ve o şekilde söyler. Şimdi benim de yaptığım bu. Bilimsel çalışmaların keşfettiği yedi temel faktör üzerinde konuşuyorum. Ve kısa bir ara vermeden önce bir sokak röportajımız var. Bu sokak röportajımızı dinleyelim ve çalışmalara incelemeye devam edelim. Sizce bir insan, dostları, ahbapları olmadan mutlu olabilir mi? Olmaz, olamaz. İnsan tek başına yaşayamaz çünkü. Ee, zaten doğanın kanunu bu. Özellikle dostları, akrabaları, ailesi olmadan kesinlikle yaşayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hayatı tek başımıza yaşayamıyoruz. Yani çevremizde illaki dostlarımız, arkadaşlarımız, konuşup paylaşabileceğimiz insanlar olmalı. Yani teknik hiçbir zaman için kolay değil. Önemli. Her şey paylaştıkça güzel. Paylaştıkça çoğalır. Mutluysanız da öyle, mutsuzsanız da azalır. Her şeye sahipseniz ama paylaşacağınız dostlarınız, arkadaşlarınız yoksa bence bir hiç. Bence bir hiç. Kesinlikle olamaz. Yani dostları olmayan bir insan e, Yani yalnız bir insandır. Yalnız insanın mutlu olması da söz konusu olamaz. Yani kesinlikle insan gidip konuşacak, görüşecek. O manada mutlu olabilir. Yoksa kesinlikle inanmıyorum mutlu olacağına. Olur. Nasıl? Olur, <gülüyor> ya ben oluyorum açıkçası, ee, bir tek çevremle değil, dediğim gibi yani kendimle ilk etapta barışım ee, ve mutlu olabiliyorum, yalnız olmakla mutlu olabiliyorum. Tabii ki çevrem olunca biraz daha o mutluluk artabiliyor ama yalnızlık, e, mutsuzluk değildir, kesinlikle değildir. Olabiliyorsa maşallah demek lazım. <gülüyor> yani. Ama olabilir, mümkün yani, istedikten sonra olabilir yani, neden olmasın ki? Nasıl olabilir? Hiç olmadım tek başıma mutlu ama bilmiyorum ama olunabilir herhalde yani. Hayatta her şey mümkün diye düşünüyorum. Oradaki yüz ifadelerini farkında mıydınız? Yani e, insanların dostlara ihtiyacı vardır diyenlerdeki bir şey vardı böyle bir inanç ve onun altını çizmeye. Tek başına olabilir derken tereddütli ve gülmeler vardı böyle. Pek de kendisi de emin değildi pek. Ee, dikkat ederseniz böyle farklılıklar vardı. Değerli izleyenler, araştırmalar gösteriyor ki dördüncü temel faktör insanın arkadaşlık ve dostluk muhiti. Bakın dördüncü faktör ne kadar önemli. Bakın bizim geleneksel kültürümüz içerisinde bir mahalle vardı değil mi? Mahallede bakkanımız vardı, Emine Nine vardı... Ee, giderdik, durmuş amca vardı. Kendimize göre baya bir şeyimiz vardı. Sokaklarda e, haşır neşir olduğumuz arkadaşlarımız, komşularımız vardı. Ve böylelikle e, son derecede geniş bir aile kitlesi içerisinde yani çocuklarımız, dedesini, amcasını, halasını, teyzesini falan çok rahatlıkla görürdü. O büyük bir lüks değildi yani. Şimdi çağdaş yaşama gelince ne oldu? Dikkat ederseniz apartman hayatı olmaya başladı. Ve hemen bir ilişkiler düzeyinde bir yalı, yalıtılma olmaya başladı. Ve bir de neyi görüyoruz? Dikkat ederseniz. Şimdi çağdaş yaşamda kişi mesleksel yaşamı ve ee, geliri birinci plana tuttuğundan dolayı nerede daha çok para kazanacaksa o şehre gidiyor. Orada yerleşiyor. Çocuklarını da ailesini alıyor. Çatır çatır koparıyor o ilişkileri. Bir apartmana geliyor. Şirketine gidip geliyor. Yolda çok zaman harcıyor. Doğru mu? Evvelden esnaf doğduğu yerde büyüdü, öğrenirdi babasından. Onun işini falan görürdü. Şimdi bakıyorsunuz, işte batı dünyasında yüzde kırk azalma var mutlulukta. Yüzde kırk. Gelir üç misli artmış. Alo, şeyler oluyor. Suçluluk oranı. Mutsuzluk oranıyla suçluluk oranı muazzam diye paralellik gösteriyor. O zaman ne için neyi? ...feda ettiğimiz konusunda bir bilinçlenmemiz lazım. İşte yeni ekonominin... ...altını çizdiği... ...ve yeni formüller bulmaya çalıştığı nokta bu. Bundan sonra... ...biz hükümetlerden... ...rafah düzeyimizi arttıracağız... ...sözünün... ...yetmediğini umarım anlamaya başlayacaklar. Bizim topluluğumuzun mutluluğunu arttıracağız... ...sözünü de duymak istiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü... Refah düzeyinin artması, daha mutlu insanların olması anlamına gelmiyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Daha fazla kazanca yönelmiş bir ekonomik anlayış iflas etmiş durumda. Bunu anlamamak yani mümkün değil. Birazcık dürüstçe üzerinde düşünülürse. Beşinci faktör sağlık. Değerli izleyenler, şimdi bir söz var. Her şeyin başı sağlık, her şeyin başı sağlık. Ne kadar enteresan. İlk beş faktörden beşincisi olarak çıkıyor sağlık. Yani kişi sağlıklı da olmasa, eğer aile içi ilişkileri anlamlıysa, sevecen ve anlamlı bir ilişkiler ağı içindeyse mutlu olabiliyor. Enteresan. Ama Sağlık önemli. Beşinci faktör olarak ağırlığını koymuş durumda. Sağlıktan ne anlıyoruz? Bir bedensel sağlık. Nefes alıp verebiliyor muyum? İyi uyuyabiliyor muyum? Yemeğim içmem sağlıklı bir düzende gidiyor mu gitmiyor mu? Bir de akıl sağlığım var. Ve şu kesinlikle gerçekleştirilmiş durumdaki sağlıklı insanlar daha, pardon, Mutlu insanlar daha sağlıklı oluyor ve daha uzun ömürlü oluyor. Bu artık kesin, yüzde yüz. Ondan dolayı asıl suratlı mı olmayı tercih edersiniz? Kendinizi gam kedere verip, inim inim inleyerek mi yaşamak istersiniz? Yoksa olayların böyle iyi tarafını görmeyi mi tercih edersiniz? Size bağlı. Ondan dolayı şu anda bana 100 tane lise öğrencisi getirir. Testten geçirelim. Ve bunların tutarlı bir şekilde kederli olanlarla, daha mutlu olanlarla bakacak olursak, ben size şimdiden garantisini söylerim. 30 yıl fark yapabiliyor. Yani birisi e, 50 yaşında ölürken öbürü 80 yaşına kadar gidiyor. Biri 90 yaşına giderken öbürü 60 yaşında ölebiliyor. Önemli bir fark. O bakımdan, şimdi... Beden sağlığı olarak düşündüğümüzde neler önemli diye bakıyorsunuz? Çok basit ya. <gülüyor> yani ne yediğine dikkat edersin, edeceksin, ne yaptığına dikkat edeceksin, bir de nasıl yaşadığına dikkat edeceksin. Bu üç tane temel şey. O kadar önemli ki. Akıl sağlığı ile ilgili olarak da kişisel bütünlük, özün sözün davranışın bütünlük içinde olsun. Onun için şoförlerle konuşurken onu susutuyorum. Sık Abi yattığım zaman huzur içinde olayım diyor. Mesela bu yattığım zaman huzur içinde olmak dalar ve daların içerisinde olmamak hadisesi var. Biliyor yani. Altıncı. Şimdi dediğim gibi bazı ülkelerde bu yedinci olabiliyor, bazı ülkelerde bu altıncı oluyor. Altı yedi yer değiştirebiliyor ama ilk yedi içerisinde. Arkadaşlar, altıncı faktör yaşamının direksiyonunda olmak demek. Özgür olmak demek. Yani ben kendi kararlarımı verip kendim uygulayabilecek durumda mıyım acaba? Bu çok önemli. Evet, ben şunu görüyorum burada esas itibariyle. Lütfen anneler babalar. Çocuğunuz meslek seçerken onun yaşamının direksiyonuna oturmayın. Eşlerini seçerken onların yaşamının direksiyonuna oturmayın. Evini, mobilyasını seçerken, ne yiyeceğine karar verirken, efendim, neye inanması gerektiği ile ilgili onun yaşamının direksiyonuna oturmayın. Çok önemli. Mutluluğunu elinden alıyorsunuz. Yani kişinin kendi yaşamında var olma özgürlüğüne saygı olmamız lazım. Ve arkadaşlar, yedinci faktör, o da kişinin inandığı değerler. Kendi yaşamını pusul olarak kullandığı değerler. Bu demektir ki, Değerleri olan, inandığı değerlerle bütünleşerek yaşayan kişiler daha mutlu oluyorlar. Bu değerlerden yoksa olanlar sallanıyorlar. Yedi tane temel taştan bahsettim, basamaktan bahsettim, etkenden bahsettim. Bu yedincisi hakikaten Mutlaka altını çizmek istediğim bir şey. Şimdi benim kendimle ilişkimde bana yol gösteren acaba değerler var mı? Mesela şimdi şu anda ben sizinle konuşurken inanmadığım şeyleri inanırmış gibi söylediğimde mutlu olabilir miyim? Çünkü bir tarafım bunun farkında. Şimdi şu anda ben konuşurken bir tarafın farkında ben Doğan Cücel olarak bu dediğime ne kadar inanıyorum veya inanmıyorum. İnanmadığım şeyleri söylediğim zaman başka bir tarafım bana diyor ki ulan Doğan sahtekarın tekisin diyor. Kendimle ilişkimde ben sahtekar birisiyim. Bir tarafım öyle diyor kendime. Böyle bir insanın mutlu olması çok zor. Öbür yandan... Kendimle ilişkimde, şimdi sizlerle ilişkime bakıyorum, çevreme bakıyorum. Sınıfa girmişsiniz. Sınıfla ilişkiniz önemli mi? Son derece de önemli. Yani sizin bir öğretmen olarak mutlu olabilmeniz için öğretmenle, öğrenciyle, yöneticilerle, o insanların velileriyle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla ilişki içerisinde olmanız ve o ilişkide sizin kendiniz olarak var olmanız çok önemli. O zaman size yol gösteren değerler var demektir. Bu değerler çerçevesinde... ...konuşmanız çok önemli. Değerler çerçevesinde var olmanız. Sorumluluk duygusu... ...çok önemli. Empati duygusu... ...çok önemli. Ben... ...sorumlu kalan bir insan olarak... ...yaşam yolculuğuna devam ediyorsam... ...farklı bir gelecek yaratıyorum. Karşımdakinin... ...nasıl bir durumda olduğunu anlayarak... ...onun gözünden olaylara bakarak... ...işi kuruyorsam... Ona göre. Ve araştırmalar gösteriyor ki... ...değerleri olan insanlar... ...ve bu değerlerle... ...bütünlük içinde yaşayan insanlar... ...daha mutlu. Değerli izleyenler... ...kısa bir aradan sonra... ...birlikte olacağız. Mutluluk üstüne konuşuyoruz. Şu geri kalan beş dakikamızda... ...ben... Peki, bütün bu çalışmaların sonunda, düşünün son 50 yılda hakikaten çok önemli çalışmalar yapılmış durumda. Ve bu çalışmalar değişik makalelerde, değişik kitaplarda kendisini gösteriyor. Ve 7 tane temel faktörü sizlerle paylaştım. O zaman ben nelerin farkında olmalıyım, nelere dikkat etmeliyim? Yaşamımı yürütürken nelerin farkında olmalıyım? ...konusu önemli oluyor. Değerli izleyenler... ...benim söylemek istediğim... ...şunlar. Bu programı kapatırken... ...değerli öğretmen arkadaşlarımla paylaşırken... ...sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim... ...ilk söylemek istediğim şu... ...aile ilişkilerinize... ...sahip çıkın. Bilin ki... ...o bir numara. Orada... Sağlıklı ilişkiler içinde olmadan, doyumlu ilişkiler içinde olmadan sizin diğer yöndeki başarılarınızın sizi mutluğa götürmesi mümkün değil. Bu son derece de önemli. Onun için karı koca ilişkisinde, ana baba çocuk ilişkisinde, aile içi ilişkilerde bilinçli olarak zaman vermemiz lazım, öncelik almamız lazım. İş aile oranında çok bilinçli seçimler yapmamız lazım ikincisi bakın paranın miktarı değil geleceğe güvenle bakabilmek ben şöyle oturduğum bir hesapladım arkadaşlar 25 yaşında para biriktirmeye başlaşın kişiye şimdi sigara içen birisi olarak düşünün sigaraya para harcıyor desin ki ya sigaraya para harcamayacağım. 55 yaşına kadar sanki sigara içiyormuş gibi ama sigaraya harcadığım parayı her ay bir yere koyacağım. Hesapladım. Şu anki benim hesaplamama göre 30 yıl, içer 30 yıl içerisinde 100 bin YTR'nin üstünde bir birikime yol açıyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Sadece sigara konusunda. Dese ki bir de bu kadar ben kendim tasarruf edeceğim. O zaman enteresan bir, 200 bin yeteri olmuyor. 230 bin yeteriye yakın bir para biriktirmiş oluyor. Bu önemli bir kaynak kendiliğinden. Şimdi biz mesleğimizi seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Burada Rehber öğretmenim de var, rehberlik veriyorsunuz çocukların branşını seçmesinde. Anneler, babalar dinliyorlar. Çocuklarımızın mesleğini seçmesinde, onun gönlüne yatan bir meslek seçmesinde özen gösterin, yardımcı olun. Parası var, prestiji var ama çocuk istemiyor, zorlamayın hakikaten çocuğun istediği ve kafasına yatan, gönlüne yatan uğraşı başka türlü bir mutluluk getirir. Şimdi, bu konuda belki tanırsınız. Cihat Şener hocamı tanır mısınız? Kendisi şimdi bir Hayatımız sınav programı yapıyor. Ben Kendisini davet etmiştim. Burada sohbet etmiştik. Öğretmenliği seçişiyle ilgili paylaştığı şey ne kadar güzeldi. Kesinlikle gönlünün muradını keşfetmiş. Orada çalışmaktan mutlu bir insan. Efendim, arkadaş ve dostlarınızın değerini bilin. İstediğiniz kadar paranız olsun. Ama arkadaşınız ve dostlarınız, ahbaplarınız yoksa o para size yük olur. olur. Mutlu olamazsınız. Beşinci, sağlık. Çok önemli. Beden sağlığı, akıl sağlığı. İyi yemek, iyi uyumak, hareket etmek. Kişisel bütünlük içinde olmak. Özgürlüğünüzün kıymetini bilin. Kendi yaşamınızın direksiyonunda olduğunuzun, kendi yaşamınızda var olduğunuzun, garantisini şöyle bir alın. Kendiniz olun. Bunun mücadelesini vermek mutluluk için son derece önemli. Ve değerlerinizi davranışlarınıza yansıtın. O değerler, değerler lafta kalmasın. O değerler yaşasın. Değerli izleyenler, bilimin gösterdiği bu 7 temel taş son derece önemli. Şimdi bilimsel bir yaklaşım içerisinde ben bulguları size özetledim. Umarım ailenizde, iş hayatınızda, çevrenizde, ilişkilerinizde bu bilgiler çerçevesinde hayatınızı düzenlersiniz. Sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Değerli izleyenler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.